Pazartesi sabahından günaydın. Mayıs ayında korkunç bir kazayla kaybettiğimiz Şule İdil Dere için başlatılan kampanyayla Pazartesi sabahına başlayalım. Şule İdil Dere için başlatılan kampanya Change.org'daki trafik cinayetlerine karşı isyandayız mücadele alanının bir parçası. Change.org Taksim trafik cinayetleri adresine girerek bu alanda mücadele eden bireylerin yanında yer alabilirsiniz. Pek çok kampanya var burada trafik cinayetlerine ilişkin. Şimdi İlkay Yıldız'ın kampanyasını hatırlayalım. Kendisi 23 yaşındaki Şule, Kurbağalı Dere'den balçık hafriyatı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonun işlediği bir cinayette kaybettik. Yıllardır bitmek bilmeyen Kurbağalı Dere, ıslah çalışması ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yürütülen inşaat çalışmaları yüzünden yaya yolları ve kaldırımlar kullanılmaz hale gelmiş. Kamyonlar, iş makineleri yaya yollarını dahi işgal etmiştir. Şule İdil Dere'nin ölüm nedeni kaza değil. Yasaların kendilerine yüklediği yükümlülüklere uygun davranmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurbağalı Dere İslah Çalışması'nı organize eden görevliler ve görevlilerine gerektiği gibi yapmamalarıdır. Bu cinayetin aydınlatılması için soruyoruz diyor kendisi bu kampanyada. 1- Kurbağalı Dere temizleme işini İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi işçileri ve kendi araçlarıyla mı yapmakta? 2- İş başka işverenlere verilmişse İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu işverenler arasında bir hukuki ilişki var mı? 3. Başka işverenlere verilmişse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu hangi yasal dayanağa göre çalıştırılmaktadır? 4. Yaya yolunda kamyon çalıştırılmasına izin verilmiş midir? 6. Karayolları Trafik Kanunu'nun 68. maddesine göre yayaların yaya yolunu kullanması zorunluyken yaya yolunda hafriyat kamyonlarının çalıştırılması o yolun yaya trafiğine kapatılmasını zorunlu kılmaz mı? 7. Kent içinde trafiği denetlemekle görevli kolluk güçleri yaya yoluna gerekli önlemler almadan kamyon girmesine nasıl izin vermişlerdir? 8. Balçık taşıma işini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya belediyenin iş verdiği işveren açısından yaya yolu iş yerine dönüşmüş olmasına karşın iş yerinde işten kaynaklanan tehlikeler, bu tehlikelerin yaratacağı riskler ve risklere karşı alınacak önlemlerin işveren tarafından belirlenmesi 6331 sayıda yasaya göre zorunluyken 6331 sayıda yasa hükümleri neden uygulanmamıştır. 9, 5216 sayıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yasasının 7 maddesi ve 5393 sayıda belediyeler yasasında 14 maddesi belediyeleri herkes için güvenlikli, Sağlıklı, yaşanabilir bir kent yaratmakla yükümlü kılmıştır Kentsel dönüşüm projelerine bağlı olarak yürütülen inşaat işleri nedeniyle Yaya geçitlerinin, kaldırımların kullanılmaz hale gelmiş olması açık bir hizmet kusurudur Belediye yasadaki görevlerini neden yerine getirmemiştir 10. Kent dönüşüm projeleri başta olmak üzere belediyelerin yürütmüş olduğu veya ihale ettiği inşaat işlerinde önlem alınmayarak yaşam riski yaratılmıştır bu durumun 5216 sayıda Büyükşehir Belediye Yasası'nın 7. maddesi ve belediye yasasının 14. maddesine göre hizmet kusuru olmasına karşın ilgili belediyeler neden müfettiş göndererek hizmet kusuru nedeniyle gerekli soruşturmayı yapmamışlardır diye soruyor. Kendisi bu kampanyada Şule idil cinayetinin aydınlatılması için yetkililere göreve davet ediyor ve anayasanın 74. maddesi gereğince... Sorularımıza cevap verilmesini bekliyoruz demiş Change.org'da kampanyasını başlatan İlkay Yıldız. Önümüzdeki günlerde Şule'nin adli davası başlayacak. Siz de Change.org Taksim Şule İdil Yıldız adresine girerek imzalayabilirsiniz. Ahmet Ceyhan'ın engelli hakları için başlattığı kampanya var sırada. Ceyhan diyor ki bütün engelli öğretmenlerin atanmasını istiyoruz. Ve şöyle devam etmiş, bizler bin bir zorlukla okulunu bitirmiş ve 2016 engelli kamu personeli seçme sınavına girmiş. Fakat yeteri kadar kadro tahsis edilmediği için atanamayan engelli öğretmenleriz. Devlet büyüklerimizin de bu konuya gerekli ehemmiyet ve eğilimi göstereceğinden hiç kuşkumuz olmamakla birlikte, engelli öğretmenlerin bin bir zorluğa rağmen okulunu başarıyla bitirmiş olan yürekleri, eğitim aşkıyla dolu bu eğitim neferlerinin kadro talebine sessiz kalmayacaklarını umuyoruz." diyor. Toplam sayısı 1214 olan biz engelli öğretmenlerin ayrım gözetmeksizin tamamının atanmasını talep ediyoruz. Haydi engelli öğretmenler için bir imza da Senat umutlarımıza umut kat unutmayalım ki engelliye yardım etmek insanı engelli yapmaz, erdemli yapar." demiş Ahmet Ceyhan bu kampanyasında. Kampanyanın yanı sıra change.org/taksim kamuda atama istiyoruz sayfasına girerek Kamudaki atama sorunlarını çözümü için başlatılan diğer kampanyaları da destekleyebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Change.org Taksim kamuda atama istiyoruz. Atama sorunlarını sahip insanların bir araya geldiği bir hareket olarak artık kendini gösteriyor. Tabii burada kavramları kullanırken dikkat etmemiz lazım. Bu devlet büyüklerimiz kavramı esasında demokratik sistem anlayışı içerisinde bir alt üst ilişkisi yarattığı için pek de zannediyorum. E, verimli veya sonuca götürecek kavramlar değil artık mevcut demokrasi ortamında burada devlet büyükleri yerine herkesin eşit koşullarda ve aynı platformda haklar ve yasalar çerçevesinde hareket ettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Şimdi bir annenin sesine kulak verelim. Change.org'daki kampanyanın sahibi Semiha Özel alerji tedavisinde dil altı damla ve hap tedavisi SGK ödeme kapsamına alınsın diyor bu kampanyasında. 10 yaşındaki oğlum alerji hastası ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için hap ve damla tedavisi görmesi gerekiyor. Ne yazık ki devletimiz bu ilaçların bedelini karşılamıyor. Maddi durumu uygun olmayan biz ve bizim gibi birçok ayrı büyük bir çaresizlik içinde evlatlarımıza ihtiyacı olan tedaviyi sağlayamamak çok kötü. Benim çocuğumun yıllık ilaç masrafı yaklaşık... 3.500 lira. Tedavisi 3 yıl sürecek. Bu da yaklaşık 12.000 lira yapıyor. Biz 12.000 lirayı nasıl ödeyelim? SGK aynı tedavinin iğne formunun 50'sini karşılıyor. Fakat oğlumun çok fazla alerjine karşı alerjisi olduğu için iğne formuna reaksiyon gösterme olası çok yüksek. Bu yüzden büyük riskler içeren bu tedaviyi uygulayamıyoruz.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 Herkes için istiyorum. Lütfen siz de kampanyayı destekleyin diyor Özler bu kampanyasında. Pazartesi sabahını Kredi ve Yurtlar Kurumu'na seslenen bir öğrenciyle bitirelim. Diyor ki avcılarda çok önemli bir üniversite mevcut. Burayı kazanıyoruz fakat burada kalacağımız yerin yurdumuz bile yok ve en yakın yurt çok uzakta. Kıraç'ta ve çok tehlikeli bir mahalle ulaşımda zorlanıyoruz. Neden koskoca kurum avcılara bir... Kredi ve Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdu yapmasın diye yetkililere seslenmiş Hakan Cüney. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere trafik cinayetlerinden SGK kapsamına kadar birçok farklı talebi olan vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir kampanyada siz başlatabilirsiniz. Pazartesi günü yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın.